Rahmetullahi ve berekatuhu Cemali ba kemali seyredebilmek Emin olabilmek Tüm yanlışlardan sıyrılmak adına İlahi ente maksudi ve rızakı مطلوب diye bilmek adına sıyrılabilmek her şeyden Emin miyiz? Yağmurun bir gün kesilmeyeceğinden, hiç bitmez görünen hayat ırmağının bir gün kurumayacağından, bizi alıp diyardan diyara gezdiren rüzgarın duru vermeyeceğinden emin miyiz? Emin miyiz? Hep atan yüreğimizin duru vermeyeceğinden, gören gözümüzün hep göreceğinden, duyan kulağımızın hep duyacağından, emin miyiz? Emin miyiz? Ben olmazsam olmaz dediğimiz işlerin, asla bizsiz yapılamayacağından, biz olmazsak dünyanın duru vereceğinden. Seslendiğinde titrediğimiz, Sandığımız, şu dağların hep emrimizde olacağından, bize uzanan ellerin hep yanımızda olacağından, yüreğimizi verdiklerimizin bir gün sırtlarını dönüp vermeyeceğinden emin miyiz? Emin miyiz ki emaneti bir gün sahibine gönül rahatlığıyla verebileceğimizden? Gönlümüzün içindeki putları bir bir yıktığımızdan, mahşer günü utananlardan olmayacağımızdan, emin miyiz? Emin miyiz? Cennetlere götürün beni dediğimiz yolda giderken, arkada gözü yaşlı bir gönlü kırık bırakmadığımızdan ve o gönlün bizi hak divanında tutmayacağından emin miyiz? Emin miyiz? Dağların, taşların, semaların bir gün bizim arkamızdan ağlayacağından, nefis ve şeytana hatlerini bildirdiğimizden emin miyiz? Elek Meclisinde imzaladığımız anlaşmaya bir ömür sadık kalabildiğimizden. Allah'ın sevdiğini sevip onu bütün kalbimizle sevebildiğimizden aşk ile bağlandığımızdan Allah'ım seni seviyoruz ya Rabbi diyebildiğimizden emin miyiz? emin miyiz? boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı o günde balıklardan kuşlara ağaçlardan güneşlere üzerindeki mesajları okuyup anlamadığımız yaratılmışların bizden şikayetçi olamayacağından ve olmayacağından emin miyiz emin miyiz sana bugünü haber veren ve hazırlık yapmanı öğütleyen bir uyarıcı gelmedi mi ilahi beyanına ayetine maruz kalmayacağımızdan emin miyiz Emin miyiz dostlar? İhlasla büyütüyorum dediğimiz amel ağacına gösteriş, kibir, kıybet ateşlerinden bir kıvılcım dahi bulaştırmadığımızdan emin miyiz? Emin miyiz? Bize hep açık duran ilahi kapıların bir gün kapanmayacağından ve şaşırıp kalmayacağımızdan. İlahi rızayı uzaklarda ararken yanı başımızdaki yetim çocuğun gözlerindeki ışıkta, Okşamayı bekleyen saçlarında saklı olmadığından emin miyiz? Emin miyiz? Ebedi kurtuluş reçetesinin çöllerde kalmış şu kurak gönüllere taşıyacağımız suyla yazılmayacağından. Karanlığın içinde kaybolup giden çığlıkları duyabildiğimizden, Yüreğimizdeki ışıktan başkalarına da verebildiğimizden. Emin miyiz? Sevgili dinleyiciler Güzel bir hayat yaşadığımızdan Yapabildiğimiz Her şeyi yaptığımızdan Bütün bunlar için Bir daha fırsatımızın Olmayacağından Emin miyiz Ki biz iyiliği emreder İyiliğe yönlendirir Kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız Çünkü Allah'a inanıyorsunuz Fermanının sahibiyiz Biz Alemlere rahmet olarak gönderilen ve dehşetli mahşer günü herkesin nefsi ''Ya Rabbi ben, Ya Rabbi ben'' diye çırpınacağı bir zamanda secdelere kapanıp ''Ümmetimi isterim Ya Rab, ümmetimi bağışlamadıkça kalkmam'' diye ferhat edecek olan Habibi Kibriya'nın ümmetiyiz. Biz sevgilimiz Rasulullah'ın eshabına orduya yardım ediniz dediği zaman bütün servetini alıp getiren ve peygamberin çocuklarına ne bıraktın sorusuna Allah'ı ve Resulünü bıraktım ya Resulallah cevabını veren Hz. Ebu Bekir'in yolundayız. Biz devlet reisi olduğu halde içi su dolu bir tulumu sırtına yükleyerek halk içinde dolaşan ve oğlunun babacığım niçin böyle yapıyorsun sorusuna oğlum nefsimi biraz beğenir gibi oldum onu zelil etmek, gururumu kırmak için bunu yapıyorum diyen koca Hazreti Ömer'in izindeyiz. Müslümanlar arasında açlığın, kıtlığın hüküm sürdü bir zamanda, Şam'dan kendisine ait zeytinyağı, üzüm ve buğday yüklü olarak gelen bir deveyi yükleriyle beraber yoksullara tasadduk eden Hazreti Osman'ın ardındayız. Biz cebinde bulunan dört dirhem, servetin bir dirhemini gizlice, bir dirhemini açıkça, bir dirhemini gece ve kalan bir dirhemini de gündüz, kimse sizlere sadaka olarak veren ve Allah Resulü'nün neden böyle yaptın sualine belki Allah bunların birini olsun kabul eder düşüncesiyle diye yaptım diyen Hazreti Ali'yi takip edenleriz. Biz Allah yolunda cihadı çıkan ve karşısında atla sokyunusunu görünce devesini dizlerine kadar denize sürerek kılıcını çekip ya Rabbi şahit ol ''Ya Rabbi şahit ol, ya Rabbi şahit ol ki önüme şu uçsuz bucaksız derya çıkmasaydı senin şanını, senin ismini daha ilerilerine götürürdüm.'' diyen mücahitlerin peşindeyiz. Biz, sevgilimiz, rehberimiz, bir tanecik önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olup, küfrün doğu kalesini İstanbul'u fethederek İslam'a teslim eden, Yeni bir çağ açan Fatihlerin, Dünyayı Müslümanlardan başkasına dar gören Yavuzların, Karaların, denizlerin hakanı, kanunilerin onların soyundan gelenleriz. Biz, İstanbul'da okunmaya başladığı Ezan-ı çaldıran ovalarında bitiren, Hazer kıyılarında getirdiği tekbir seslerinin yankılarını Viyana kapılarında duyan kahramanların evladıyız. Öyleyse dostlar silkel önmek katına gelin yine sevgililer sevgilisi sevgilimizin aşk deryasına dalalım. Bir tanecik sevgilimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişinin dindeki hissesi ve yeri ahlakından anlaşılır buyurur. O halde bütün davranışlarımızda, ticaretimizde, konuşmamızda, Komşuluğumuzda her konuda ahlaklı davranmak zorundayız. Ahlak ve zerafet bütün gönül gümrüklerinde geçerli pasaport değil midir? Bal toplamak isteyen arının kovanını çiğnemez. Hiçbir kalbe de kapısı kırılarak girilmez. Yine unutmamak gerekir ki bir demet gül bir harman ottan iyidir. İnsanların hatalarını düzeltmekte dolaylı bir tercih kullanılmalıdır. İnsanlara şunu yap ya da yapma yerine şu işi şöyle yapsak daha iyi olmaz mı demek gerekir. İyiliği emretmek, iyiliğe yönlendirmek istiyorsak insanların elinden tutup sevgililer sevgilisinin sıratımsakim olan aç deryasına çekmek istiyorsak doğrudan doğruya emir vermek yerine Sorular sorarak, isteklerini yerine getirmek gerekir. Her insanda gördüğümüz en küçük gelişmeyi takdir etmeli ve bunu samimi bir şekilde yapmalıyız. Bir insanın saygısını kazanırsak, onu kolaylıkla yönlendirme imkanına sahip olabiliriz. Birisinin dediği gibi, planınız 1 yıl içinse pirinç ekiniz, planınız 10 yıl içinse ağaç dikiniz planınız yüzyıl içinse insan yetiştiriniz. Ham maddesi düzgün fakat adresini şaşırmış birini gördüğümüzde bundan ne güzel Müslüman olur diyerek onun hidayeti için dua etmeliyiz. Başkalarının hayatlarına güneş saçanların kendi hayatları da nurlanır. İnsanların gönlüne girebilmek, inancımız açısından onu kazanmak zannedildiği gibi çok edebi laflar etmekle güzel konuşmakla elde edilecek bir marifet değildir dostlar. Eğer bir gönle girmek, bir insanı kazanmak istiyorsak ahlak ve zarafeti elden bırakmamalı. Her konuda ahlaklı durmak ve ahlaklı davranmak zorundayız. Meşhur Medine Yahudi alimi Abdullah bin Selam peygamberimizin yüzünü görür görmez bu yüzde yalan olmaz diyerek Müslüman olmuştur. Şimdi samimiyetle soralım kendimize. Sizi ve beni gören kaç kişi bize imrenerek, bize gıfta ederek hatalarından vazgeçti. Kendimizi sorguya çekmemizde fayda var. Kendi düşüncelerimize başkalarını anlatırken kabul ettirmeye çalışmak doğru bir davranış değil. Tavsiyede bulunarak karşımızdakilerin bunu anlamasını sağlamak daha faydalı. Bize düşen fikirlerimizi canlı bir şekilde ortaya koymaktır. Tebliğ de budur zaten. Tartışmamak, en büyük tartışmayı kazanmaktır. Bir de meselelere başkasının gözüyle bakmaya çalışmak ve alışmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı, diğer insanlardaki gibi gelişen bir özelliğe değil, vahiy olduğundan sonuna kadar istikrarlı ve üstün bir ahlaktı. Bu ahlaka sahip olan her şeyi elbet kazanır dostlar. Allah'a hakkıyla bağlı olan ve onun emirlerine aşık olan bir kimse, onun emirlerini yapmaya, yasaklarından sakınmaya titizlikle çalışır. Hiç kimseye kötülük yapmaz. Kendinde kötülük yapanlara sabreder. Yaptığı kusurlara tövbe eder. Sözünün eri olur. Her iyiliği Allah için yapar. Kimsenin malına, canına, namusuna göz dikmez. Çalışırken, alışveriş ederken kimsenin hakkını yemez. Herkese iyilik eder. Şüpheli şeylerden kaçınır. Makam sahiplerine zalimlere yataklatmaz. İlim ve ahlak sahiplerine saygı gösterir. Arkadaşlarını sever ve sevdirir kendini. Kötü kimselere de nasihat eder. Dostça, kardeşçe. Onlara uymaz. Küçüklerine merhametli ve şefkatli olur. Misafirlerine ikram eder. Kimseyi çekeştirmez. Keyfi peşinde koşmaz. Zararlı ve hatta faydasız bir şey söylemez. Kimseye sert davranmaz. Cömert olur. Malı ve mevkisi herkese iyilik eder. Ve bunun için ister. Rüyakarlık, kircılık yapmaz. Kendini beğenmez. Allahü Teala'nın... Her an gördüğünü ve bildiğini düşünerek hiç kötülük yapmaz. Onun emirlerine sarılır, yasaklarından kaçar. İşte Allah'a iman eden, Allah'a tabi olan ümmete faydalı olur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de inananları ne güzel tarif ediyor. Rahim olan Allah Teala'nın kulları yeryüzünde gönül alçaklığı ile vakar ve tevazu ile yürürler. Cahiller onlara sataşacak olurlarsa, bunlara büyük bir yumuşaklık gösterirler. Onlar geceleri secde yapar ve kıyamda dururlar. Lamaz kılarlar. Onlar, ''Ya Rabbi, cehennem azabında bizleri koru ve bizden uzaklaştır. Cehennem azabı devamlıdır ve çok şiddetlidir. Orası şüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktır.'' derler. Bir şey verdikleri zaman israf etmez, cimrilik de yapmazlar. İkisi ortası bir yol tutarlar. Kimsenin hakkını yemez, Allah'a ortak, şirk koşmaz, ondan başkasına yalvarmaz. Allah'ın dokunulmasını haram ettiği cana kıyıp, haksız yere kimseyi öldürmez, zina etmezler. Fuhuştan, fuhşiyattan, fuhşa götürecek yol söz ve davranışlardan kaçınırlar. Bunlardan birini yapanın kıyamette azabı kat kat olur çünkü. Orada zelil ve hakir olarak ebedi kalırlar. Ancak Allah tövbe eden ve doğru iman eden ve ibadet ve faydalı iş yapanların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah af ve merhamet sahiptir. Tövbe edip iyi işler işleyen, ameli salih işleyen allah Teala'ya tövbesi makbul ve onun ızasına kavuşmuş olarak döner. Onlar, yalan yere şahitlik yapmaz. Faydasız ve zararlı işlerden kaçınır. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, kör ve sağır davranmazlar. Dikkat ile dinleyip, bu ayetlerle kendilerine yapılması emredilen işleri yapmaya çalışırlar. Sevgili dostlar, insanların sağlam ve rahat, neşeli yaşamaları, huzur ve mutlu olmaları, ve ahirette de sonsuz mutluluğa kavuşmaları için Allahü Teala insanlara gerekli bütün nimetleri yarattı. Bunlardan nasıl yararlanacağımızı, nasıl kullanacağımızı peygamberleri aracılığı ile gönderdiği kitaplarında bildirdi. İslamiyetin koyduğu kurallar sadece ahirette değil, dünyada da rahat içinde yaşamayı sebep olur. Bunun içindir. Bir ateist bile İslam ahlakına uygun yaşarsa Dünyada rahat ve huzur içinde olur. Mesela bir eczanede yüzlerce ilaç vardır. Her ilacın kutusunda tarifesi vardır. İlacı tarifeye uygun kullanan yararını, tarifeye uymayan zararını görür. Yeni bir makine, cihaz imal edilince, içine prospektüsü, tarifesi konur. O cihazı yapan aletin sağlıklı çalışabilmesi için Nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilir. İnsanlara yoktan yaratan, onun sağlıklı çalışabilmesi için neler yapması gerektiğini de elbette bilir. Kur'an-ı Kerim'de yaratan hiç bilmez mi buyuruyor. Mülk Suresi 14. Ayet Rabbimiz İşte sevgili dostlar, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam ahlakına uygun yaşayan insan, inanmasa bile Allah'ın yarattığı nimetlerden fayda görür. Branşında uzman olan bilim adamı incelediği zaman İslamiyet'in o hususta bildirdiği kuralın faydalarını bulur. Yabancı bir ilim adamı diyor ki, namazdaki hareketler beden için çok faydalı hareketler. Gün gelecek bağnaz olmayan doktorlar bunu reçetelerine yazacaklardır. Evet dostlar, oruç, zekat, sadaka, yardımlaşma, temizlik, az yiyip az içmek, Yumak, istişare, kanaat, tevekkül, sabır, kul hakkı, adalet için yazılıp çizilenleri çok kişi biliyor. Bunların tam ve en iyi şekli İslam ahlakında. Bir ateist bile bunları uygulasa, dünyada huzur ve faydasını bulur. Müslüman olarak uygularsa, o zaman kalbinde sevgiden hasıl olan Allah sevgisi, Allah aşkı olacağı için hiç kimse olmasa bile, hiç kimse anlamasa bile, hiç kimse yakalayamasa bile bu kurallar dışına çıkmaz, başkasına zarar vermez. Veriyorsa sevgisinde kusur var demektir. Bunun suçu da, kurallarda değil, kendisindedir. Kurallara uyabilmek için beden ve ruh sağlığı önemli olduğundan olacak Rabbimiz, emirlerini bu doğrultuda İhsan buyuruyor. Rahat, huzur buna bağlıdır. Bunun önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılacak. Halbuki bu 1400 küsür yıldır İslam ahlakının temeli olup emir ve tavsiyelerin başında yer almaktadır. Bir hadisi şerifte İslami bilgilerin beden ve ahlak bilgisi olarak ikiye ayrıldı. Bu ilimler içinde bedeni koruyan sağlık bilgisi ile ruhu koruyan din ahlak bilgisinin önemi açıkça bildiriliyor. Demek ki her şeyden önce Ruhun ve bedenin zindirliğine çalışmak İslamiyet'in emri. Çünkü bütün iyilikler bedenin sağlam olması ile yapılır. İslamiyet'te ruh temizliği esastır. Yalancı, hilekar, insanları aldatan, haksızlık eden, insanlara yardım etmeyen, büyüklenen, yalnız kendi çıkarını düşünen bir kimse ne kadar ibaret ederse sizin Müslümanlığını hakkıyla yaşayamaz. Hakiki Müslüman... İslam'ın temel kaynakları incelendiğinde, onun bütün olarak bir ahlak nizamı ve koyduğu kurallarıyla da bir ahlak disiplini olduğu görülür dostlar. İslam ahlakı yalnızca insan hayatının bütününü kucaklamakla kalmaz. Aynı zamanda yeryüzündeki canlı veya cansız bütün yaratılmışları çevreyi, evreni ve bunların insanla olan ilişkilerini de kuşatır. İslam dini itikat yani inanç sistemi, ibadet yani kulluk görevleri, muamelat yani hukuk sistemi, ukubat yani cezalar ve ahlak esaslarıyla bir bütündür. Bunlardan bir tanesini dinin içerisinden çıkardığınızda, ona İslam demek hakkıyla mümkün olmaz. İslam bilginleri, İslam'ı büyük bir ağaca benzetmişler. Ağacın köklerinin iman ve itikadı, gövdesinin ibadet ve muamelatı, onu budamanın ukubatı ve meyvelerinin ise güzel ahlakı temsil ettiğini söyleyerek iman ahlak bütünlüğünü göstermişlerdir. İslam, Müslümanların güzel ahlak ile donanmasını, bütün kötü huylardan uzaklaşmasını, onların kalp ve ruh temizliğinde zoruk noktaya ulaşmasını ister. İnsanı eğitirken onun hem davranışlarını hem de davranışlara yön veren duygularını eğitir. Onun için onun iç dünyasında sevgi, şefkat, aşk ve merhamet filizlerinin gelişip boyatmasına gayret eder. İnsanları birbirine yaklaştırıp huzur ve mutluluklarını hazırlayacak, onlara yaşama sevinci verecek temel ahlak kurallarını öğretir. İman, ahlak bütünlüğü, Müslüman olgunluğunu ve dünya hayatında huzur ve mutluluğu sağlar. Bizler, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini buyuran son peygamberin ümmetiyiz. Onun yaşadığı güzel ahlak, İslam'ın ta kendisidir ve Kur'an'ın yegane tefsiridir. Yani ilahi ölçü ve kurallar içinde, İnsanlığın en yüksek doruk noktasına ulaşmak üzere uygulayacağı bir yaşama tarzı varsa, o da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşama tarzıdır. Kur'an'ı hayata indirgediğinizde Hz. Muhammed olur. Hz. Muhammed'i kitaplaştırdığınızda Kur'an olur. Çünkü o Kur'an'ın ayetlerinden gayri bir hayat tarzı asla yaşamamıştır. İslam ahlakı, işte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat standartları, hayat stratejisidir. İslam ahlakı, yeni ve eskimeyecek bir insanlık boyutudur. Kur'an-ı Kerim, sevgilimiz Hz. Muhammed'in ahlak dünyasını dokuyan kutlu kitap olduğuna ve Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı İslam'ın bizzat kendisi olduğuna Kur'an ve İslam bir bütün olduğuna göre İslam ahlakı İslam ile bir bütündür. İslam bu bütünlük içinde kendine has bir ahlak sistemi getirmiş ve bunu uygulamıştır. İslam ahlak nizamı insanın Rabbine, insanın insana ve insanın eşyaya karşı davranışlarını belirleyen ve belirli bir eğitim sürecinde bunu kişilik haline getiren bir nizam, bir düzendir. Bu düzen gönüllü ve gönülden yaşama düzenidir. Bu düzen sevginin, saygının, Aşk, şefkat ve merhametin egemen olduğu bir dünya mutluluk düzenidir. İslam ahlakını kavramak ve hayata geçirmek bizlerin ve bütün insanlığın görevi olup sonuçları itibariyle bizim yararmasıdır. Çünkü herkesin kurtuluşu ancak bu güzel ahlakın her alanda yaşanması ve kötü ahlaktan kaçınılması ile ilgilidir. Öyle ki, Peygamber efendimiz İslam güzel ahlaktır buyurmuştur. Sevgililer sevgilisi sevgili peygamberimizin güzel ahlaka teşvik eden en önemli sözlerinden bir tanesi bu değil midir? Müminlerin imanca en olgun ve amil olanı ahlakı en güzel olanıdır. İçinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde bana en yakın olanlarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. Bu hadisler sadece iki tanesi. Kur'an-ı Kerim'de adalet, ahde vefa, affetmek, alçak gönüllü olmak, anne babaya saygılı olmak, sevgi, kardeşlik, barış, güvenilir olmak, doğruluk, birlik, beraberlik, iyilik, ihsan, iffet, cömertlik, merhamet, müsamaha, hoşgörü, tatlı dilli olmak, güler yüzlülük, temiz kalplilik, bu güzel ahlaki hasetlere teşvik eden ve zulüm, haksızlık, rüya, haset, gıybet, çirkin sözlülük, asık suratlılık, cimrilik, bencillik, kıskançlık, kibir, kin, kötü zan, israf, bozgunculuk gibi kötü huylardan nehy eden pek çok ayetin yer alması Kur'an'da ahlakana kadar önem verildiğinin sadece küçük bir göstergesi olarak insanlara yeter. Peygamber efendimizin güzel ahlaka teşvik eden ve kötü hasletlerden nehyeden hadisleri ise neredeyse bir kitap oluşturacak kadardır. O sadece bu sözleri söylemekle kalmamış, güzel ahlakı bizzat yaşayarak insanlara örnek olmuş, öğretmiştir. Bu yüzden onun ahlakı İslam ahlakının tatbikatını oluşturur. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ahlakına bir bakar mıyız? Efendimiz güler yüzlü. Nazik tabiatlı, ince ve hassas ruhlu, asla katı yürekli, sert ve kırıcı değil. Ağzından sert ve kaba bir söz, herhangi bir kimseyi incitecek bir söz hiç çıkmazdı. Başkalarını asla tenkit etmez, kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı. Yanlış ve hoşlanmadığı bir davranış görse, bazı kimseler şöyle şöyle yapıyorlar şeklinde, bu davranışları yapanların kim olduklarını belli etmeden ve hiç kimseyi kırmadan yanlışı ve hataları düzeltirdi. Kimsenin sözünü kesmez, konuşması bitinceye kadar dinlerdi. Tartışmayı sevmez, sözlük gereğinden çok uzatmazdı. Kendini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olmaz, kimsenin izli hallerini araştırmazdı. Allah'a hürmetsizlik olmadıkça, Şahsına yapılan kötülükleri bile ne kadar büyük olursa olsun bağışlar, eline imkan geçince ölç almayı hiçbir zaman düşünmezdi. Son derece iffet ve haya sahibiydi. Bütün insanları eşit tutar, zengin fakir efendi köle büyük küçük ayrım yapmazdı. Bir valiye ne muamele yapıyorsa kapıdaki bir ekmek bulacak kadar parası olmayan bir fakire bile onu yapardı. Yetmiş yaşındaki kişiye ne muamele yaparsa, yedi yaşındakine de yine muameleyi aynı şekilde yapardı. Her bakımdan bu sebeple kendisine güvenilirdi. Kendisine düşman olanlar, Müslümanlığı getirdiği için, İslamiyetin nurunu getirdiği için, kendisine düşman olanlar bile ona el emin Muhammedül emin dememişler miydi? Verdiği sözü mutlaka ve zamanında yerine getirirdi. Dürüstlükten ayrıldığı şaka bile olsa yalan söylediği hiç görünmemişti. En yakın akrabalarını Safa Tepesi'nde toplayıp onları İslam'a davet için size şu dağın arkasında düşman atlılarının bulunduğunu söylesem bana inanır mısınız dediğinde hepimiz inanırız çünkü sen yalan söylemezsin diye cevap vermişlerdi. Kendisi böyle olduğu gibi herkesin böyle dürüst olmasını isterdi. Doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü doğruluk iyilik ve güzelliğe hayra götürür. İyilik ve hayır da kişiyi cennete götürür. Kişi doğru söyleyip doğruluğu aradıkça Allah katında sıddıklar, doğrular zümresine yazılır. Yalan sözden ve yalancılıktan da sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe sevk eder. Kötülük de insanı cehenneme götürür. İnsan, Yalan söylemeye ve yalan aramaya devam ede de Allah katında nihayet yalançılardan yazılır. Çocukluğundan itibaren Medine'de 10 yıl hizmetinde bulunan Hazreti Enes radiyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselama 10 yıl hizmet ettim. Bir kere bile canı sıkılıp Öf! Niçin bunu böyle yaptın? Neden şunu böyle yapmadın diye Kimseyi azarlamadı demiştir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Bizzat yaşayarak, uygulayarak çizdiği bu ahlaki tablo hiç şüphesiz İslam ahlaki hakkında fikir verir. Kendisi için istediğini başkası için de istemek. Kendisi için arzulamadığını başkaları için de arzulamamak. Olduğu gibi görünmek ve göründüğü gibi olmak. Küçüklere sevgi Büyüklere saygı duymak Affetmek Hoşgörülü olmak Hoşgörülü davranıp başkalarının kusurlarını araştırmamak Öfkeye hakim olmak Sözünde durmak Ahde vefa göstermek Doğruluk ve dürüstlükten zerrece taviz vermemek Güvenilir olabilmek Kibirden gururdan sıkınmak Mütevazi olmak Alçak gönüllü olmak Cimrilikten, tamahtan uzak durmak Cömert olmak Her hususta sabırlı olmak Asla adaletten ayrılmamak Maddi ve manevi temizliğe riayet edip uymak Allah'ın kendisine verdiği sağlığa ve sıhhate dikkat edip iyi değerlendirmek Boş vakitlerini iyi, doğru ve hayırlı işlerde değerlendirmek ve benzeri yüzlerce muazzam ahlaki prensibe özenle yer veren İslam ahlakını her yönüyle inceleyen eserlere müracaat edip, sevgililer sevgilisi Peygamberimizin elinden tutarak Kur'an'ın rahmet iklimine dalmak gerekir dostlar. Selam olsun. insanlığı Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşam standartı ile diriltmek adına gayret sarf edenlere Selam olsun Abdullah bin Selamları lisanı halleriyle bile Yanlışlarından vazgeçirtebilecek hayat sürebilenlere Selam olsun Önümüzü aydınlatacak bir mumuşa ararken Şu karartı zamanda Bizlere birer peygamberi yaşam ile Apaydınlık güneş olabilenlere Selam olsun Settar olan Allah'ın Setreden peygamberinin setreden ümmeti olup insanların elinden tutup nefs mekkesinden gönül Medinesine hicret edip hicret ettirebilenleri. Evet sevgili dostlar bugünkü gafletten kurtuluşlara sohbet programımızda bir tanecik sevgilimiz Hz. Muhammed'in kitaplaşınca Kur'an olan sevgilimiz Hz. Muhammed'in ahlakını bir nebze de olsa arz etmek istedim sizlere ki bu ahlak hayatlarımıza sirayet eder de Abdullah bin Selamlar bizde dirilişi bulur ümidiyle. Dualarımızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek. Kavuşabileceğimiz en güzel makam. Bizlere Özel efemin ulaşım adreslerinden ulaşabileceğiniz gibi www adınan sensoyuna.com internet sistemden ulaşabilir. mesajlarınızı gönderebilir bütün radyo sohbetlerime internet sistemden ulaşabilir istifade edebilirsiniz. Selam, sevgi ve dualarımızla.